Şura Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 53 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim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 Hikmet sahibi, aziz ve hakim olan Allah, böylece sana da, senden önceki Resullere de buyruklarını vahyeder. <gülüyor> Göklerde ve yerde ne varsa onundur. O yüceler yücesidir, pek büyüktür. <gülüyor> Ki neredeyse gökler üstlerinden yarılacaklar. Melekler, Rablerini överek tenzih ve takdis eder ve yerde bulunanlar için mağfiret dilerler. İyi bilin ki gafur ve rahim odur. Affı, merhamet ve ihsanı pek boldur. <gülüyor> Başka bir takım hamiler, veliler edinenlere gelince, Allah onları daima gözetleyip kontrol etmektedir. Sen onlar üzerinde yönetici değilsin. <Sessizlik> sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, sen ana kent olan Mekke ile bütün etrafını uyarıp, irşad edesin ve gerçekleşeceğinde hiç şüphe olmayan mahşer günündeki büyük buluşmayı haber veresin. O ne müthiş manzara! Bir kısım cennette, bir kısım alevli cehennemde. <gülüyor> Dileseydi bütün insanları aynı dine bağlı tek ümmet yapardı. Ama o insanların hak etmelerine göre dilediği kimseyi rahmetine dahil eder. Zalimlerin ise ne hamileri ne de yardımcıları vardır. <gülüyor> Gerçek bu iken bilakis onlar Allah'tan başka bir takım hamiler edindiler. Olacak iş midir bu? Hami ancak Allah'tır. Ölüleri diriltecek de odur ve o her şeye kadirdir. <gülüyor> <Gülüyor> Hangi hususta ihtilaf ederseniz bilin ki onun hükmü Allah'a aittir. İşte Rabbim olan Allah budur. Ben de yalnız ona dayanır ve güvenir ona yönelip gönül veririm.. <gülüyor>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 Kötlerin ve yerin hazinelerinin anahtarları, O'nun yanındadır. Dilediğinin nasibini bollaştırır, dilediği kimsenin nasibini daraltır. Çünkü O, her şeyi bildiği gibi, her duruma en uygun olanı da bilir. <gülüyor> ve o hususta tefrikaya düşmeyin diye, din esasları olarak Nuh'a emrettiğini, hem sana vahyettiğimizi, keza İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya emrettiğimizi, sizin için de din kıldı. Senin insanları davet ettiğin esaslar, müşriklere çok ağır gelmektedir. Halbuki Allah, dilediği kullarını, bu din için seçer ve gönülden kendine yöneleni doğru yola iletir. <Gülüyor> Yeah,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 ve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 lar. Allah kullarına büyük lütuf sahibidir. Dilediği her kulunu bir türlü rızıklandırır. O pek kuvvetlidir, Üstün kudret sahibidir. May <laughs>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 Yüce Allah'ın izin vermediği bir takım şeyleri kendilerine din diye kabul ettirmek isteyen kutları mı var? Şayet Allah'ın cezayı ertelemeye dair hükmü olmasaydı, işleri çoktan bitirilmiştir. Zanimlere elbette gayet acı bir azap vardır. elbette gayet acı bir <gülüyor> azap vardır. One <laughs>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 Pek, pek büyük bir lütuftur. <gülüyor>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 Sevap ve mükafatını kat kat arttırırız. Çünkü Allah Gafurdur, Şekürdur, çok affedicidir. Kullarının az işlerini fazlasıyla ödüllendirir. <gülüyor> Yoksa senin hakkında Allah adına yalan uydurdu mu diyorlar? Halbuki Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı imha eder, hakkı ise indirdiği kitapla kuvvetlendirir. Gerçekten o kalplerin içinde ne varsa bilir. <gülüyor> Türk ki kullarının tövbesini kabul eder günahlarını affeder hem sizin bütün yaptıklarınızı da bilir. ve <gülüyor> iman edip, makbul ve güzel işler yapanların dualarına karşılık verir. Hatta lütuf ve ihsanından onların ödüllerini arttırır. Kafirlere ise şiddetli bir azap vardır. ben <gülüyor>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 O'dur ki insanlar artık ümitlerini kestikten sonra yağmur indirir, rahmetini her tarafa yayar. O gerçek dost ve hamidir. Bütün övgülere ve hamdlere layıktır. <gülüyor> gökleri ve yeri yaratması ve oraları her türlü canlı ile doldurması onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir o elbette dilediği zaman onları mahşerde toplamaya da kadirdir <gülüyor> Başınıza gelen her musibet, işlediğiniz günahlar, ihmal ve kusurlarınız sebebiyledir. Hatta Allah, günahlarınızın çoğunu da affeder. Allah! siz kaçmakla Allah'ın cezasından kendinizi kurtaramazsınız sizin Allah'tan başka ne haminiz ne de yardımcınız vardır <gülüyor> Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun kudretinin ve hikmetinin delillerindendir. İnne <gülüyor> dilerse rüzgarı durdurur. Gemiler de denizin üstünde durak kalır. Elbette bunda sabrı ve şükrü bol olanlar için alacak ibretler vardır. Yahut <gülüyor> İşledikleri günahlar sebebiyle o gemileri batırır. Günahların bir da affeder. <gülüyor> Bir sebebi de, ayetlerimiz hakkında tartışanların kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir. <gülüyor> Size verilen ne varsa, hep dünya hayatının geçici metaıdır. Allah'ın yanında, ahirette olan nimetlerse, iman edenler ve Rablerine güvenenler için hem daha değerli hem de devamlıdır. <gülüyor> kimselerdir ki, büyük günahlardan ve hayasız çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zaman öfkelerini yutar, karşıdakinin kusurlarını affederler. <gülüyor> Öyle kimselerdir ki Raml'lerin çağrısına kulak verip namazı hakkıyla ifa ederler. İşlerini istişare ile yürütürler. Kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan hayırlı işlerde sarfederler. <gülüyor> Onlar o kimselerdir ki zulme uğradıklarında yardımlaşıp haklarını alırlar. <Sessizlik> ama unutmayın ki haksızlığın karşılığı yapılan haksızlık kadar olabilir fazlası helal olmaz bununla beraber kim affeder haksızlık edenle arasını düzeltirse onun da mükafatı artık Allah'a yaraşan tarzda olur şu kesindir ki Allah zalimleri sevmez <gülüyor> Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa bunlara hiçbir sorumluluk yoktur. <Gülüyor> Ancak insanlara zulmedenler ve ülkede haksız yere başkalarının hukukuna saldıranlardır. İşte böylelerinin hakkı gayet acı bir azaptır. <gülüyor> Her kim dişini sıkarak sabreder ve kusurları affederse işte onun bu hareketi ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır. Kimi şaşırtırsa, artık ondan sonra kendisini koruyacak kimse bulunamaz. O zalimlerin azabı görünce, imanlı kul olmak için, acaba geri dönme imkanı var mıdır, dediklerini görürsün. <gülüyor> zilletten dolayı, boyunları bükük, yürekleri titrer vaziyette, cehennemin önüne getirildiklerinde, korkudan, sadece göz ucuyla ateşe baktıklarını fark edersin. Müminler ise, bu manzara karşısında, en büyük kayba uğrayanlar, hem kendilerini, hem de ailelerini, kıyamet gününde hüsrana sürükleyenlerdir, derler. İyi bilin ki, zalimler, devamlı bir azap içindedirler. Ve <gülüyor> Kendilerine Allah'tan başka yardım edecek dostları da yoktur artık. Allah kimi şaşırtırsa artık onun için hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Hadi. tarafından gelecek ve geri çevrilmesi mümkün olmayacak olan gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısını kabul edip ona dönün yoksa o gün ne sığınacak bir delik bulabilirsiniz, ne de yaptıklarınızı inkara bir çare. <Gülüyor> İzlediğiniz çağrıya sırtlarını dönerlerse, hoş biz de seni üzerlerine bekçi göndermedik ya, senin görevin sadece tebliğidir. Biz insana tarafımızdan bir nimet tattırırsak, o ferahlar şımarır. Ama başlarına yine kendi işledikleri hatalar sebebiyle bir sıkıntı gelirse, insan hemen nankörleşir. Lillahi <gülüyor> lerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. <gülüyor> lanlı olarak her iki cinsten karma yapar dilediğini de kısır bırakır o her şeyi mükemmel bilir her şeye kadirdir o Ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından hitap eder. Yahut ona kendi izniyle dilediğini vahy edecek bir elçi gönderir. Çünkü o yüceler yücesidir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. <gülüyor>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 Yani göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi olan Allah'ın yolunu gösterirsin. İyi bilin ki bütün işler eninde sonunda Allah'a döner.